Akre FM frekanslarında yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz efendim. Değerli dinleyenler, Felsefe tarihi, düşüncelerin hikayesidir ve yalnız insana aittir. Ben kimim, nereden geldim ve nereye gidiyorum türü sorular, felsefi düşünceyi doğurmuştur. Merkezinde bu düşüncelerin bulunduğu düşünüş şekli için, bilgelik sevgisi anlamına gelen felsefe sözcüğünün kullanılması da bundandır. O halde felsefe, insanın kendini tanıması ve hayatını anlaması konusunda bir yaşama sanatıdır. Çünkü kendini tanıyan Allah'ı tanır. Bu demektir ki insan kendini bildiği kadar yüce yaradanını bilir. Allah'ı tanımanın adıysa marifetullah'tır. Tabii bilmenin de herhangi bir sınırı yoktur. Anlaşılan o ki kişinin kendisini ve kainatı dolayısıyla yüce yaradanını tanımasının sınırı da yoktur. O halde marifetullah'a talip olmalı, öğrenmeli, marifet ehli olmalı, arif olmalı. Çünkü arifliğin arkasından peşinde olmamız gereken, elde etmeye çalışmamız gereken muhiplik yani Allah'a aşk gelir. Felsefe teorik bir disiplindir ve kavramlarla uğraşır. Başka bir deyişle, teori pratiktir dersek, felsefe pratik de içerir. İnsanın nasıl dili, düşüncesiyle paralelse, pratiği de teorisiyle paraleldir. Ya da öyle olmalıdır. Zaten Yunanca bir sözcük olan teorinin anlamı, hayranlıkla temaşa etmek değil midir? Hayranlıkla temaşa etmek, görerek bakmak, elbette hayret verici sonuçlara götürmektedir insanı. Buna tasavvufî anlamda tefekkür de denilebilir. Yoksa bakmakla görmenin farkı gibi teori de pratikten uzaklaşır. Tabi bu arada felsefeyi sadece bazı konularda ileri geri, yalan yanlış konuşmalar haline getiren ve bundan ibaret gören de yine insanın kendisidir. Ancak bütün bu haller bile bilgelik sevgisinden mahrum olmayı ve bırakılmayı asla gerektirmemelidir. Bilmenin, tefekkürün, azıcık da olsa tadına varanlar, bunu gayet iyi bilir ve bundan bir daha vazgeçemezler. Farklı coğrafyalardaki insanların sordukları sorular ve aradıkları cevaplar, elbette ki bizlerden bilgâne değildir. Elbette ki onların dertleriyle de dertlenmek ya da kendi dertlerimize ortak bulmak açısından felsefe tarihi okumak anlamlıdır. Ne var ki felsefe tarihi okumak, felsefe yapmak anlamına gelmez. Bu yüzden de felsefe okuyan çok, felsefe yapansa azdır. Felsefe tarihini okumak, kendimizi okumak, felsefe yapmak, kendimizi tanımak, dolayısıyla yüce yaradanı tanımaktır demiştik. Kendimize bakmadan felsefe tarihini okumak, kişiye kendine değil başkalarını tanımaya imkan verir. Halbuki başkalarını tanımak, kendini tanımak değildir. Çünkü başkalarını okumak, başkalarını tanımayı beraberinde getirmez. Hele kendini tanımayı hiç getirmez. Buna karşın kendimizi tanıma gayreti, başkalarını tanımayı sağlar. Hatta o başkaları dediğimizin gerçekte biz ya da bizler olduğumuzu anlamamıza vesile olur. Değerli dinleyenler, Felsefe tarihiyle ilgili eserler, dilimizde çok da yaygın değildir. Var olan eserler de daha çok 19. yüzyıl felsefesini kapsar. Mevcut felsefe tarihi eserleri, ya dönemliktir, ilk çağ felsefesi gibi, ya belirli bir coğrafyayı ele almaktadır, yani Hind felsefesi gibi, ya da bir düşünce atmosferi etrafında belirlenmektedir yani İslam felsefesi gibi. Kimileri için felsefe tarihi denince, sadece antik Yunan'dan başlayan batı düşüncesi akla gelir. Hint, İran ve Çin düşüncesi, belki çok daha önceden Sümer mitolojisiyle birlikte, ortaçağ felsefesi içerisinde yer alan İslam felsefesi yok gibidir. Sanki bu düşünceler, ortak konulara değinmemiştir ve sanki bu düşünürler, birbirlerini hiç tanımamışlardır. Bu ideolojik gibi görünen tarihi okuma biçimleri, her birinin kendi içinde özgün oldukları, başkasından etkilenmedikleri, ancak başkalarına mutlaka etkiledikleri anlayışından kaynaklanmaktadır. Kimilerince de felsefe tarihi, sadece coğrafi alanda değil, ilgi noktasında da daraltılmış bir alan çağrıştırır. Felsefe tarihi içinde bir din, bir sosyoloji, bir ekonomi, sanat ya da bilim bulunmaması bu yüzdendir. Sanılır ki, felsefeciden bilim adamı olmaz ya da bir dindar aynı zamanda bir filozof olamaz. Yenilikçi düşüncenin parçalayıcı ve indirgici anlayışından doğan bu yaklaşım, insanları ve buna bağlı olarak farklı ilgi ve disiplinleri kategorize ederek aralarındaki ilişkileri kopartır. Halbuki felsefe tarihi, teknik olarak aynı zamanda bir din, bilim ve sanat tarihidir. Çünkü bu dört eğilim, insanın kendisini tanımasına ve hayatına yön vermesine etken olan en önemli girişimlerdir. Felsefeye olan yanlış ve yanlı bakış açıları, felsefe tarihini de problemli bir alan haline getirir. Yunan ilmi ve felsefi eserlerinin Arapçaya tercüme edilmeleri Hicri ikinci, miladi 8 yüzyılın sonlarına doğru başlamıştır. Çünkü bu dönemde mevcut bilimsel malzemelerin İslam'a kazandırılması için büyük bir çalışmayla bir hız ortaya çıkmıştır. Bu işlem İslam’ın yakın doğuda kurduğu düzen içinde zenginlik, ve refah arayanların yanı sıra İslam'ı seçen Hristiyanlar tarafından da desteklenmiştir. Onlar bu işlemin vasıtaları oldular. Bu akım, soruları olan yeni Müslümanlarla, Hristiyan kalan ve Müslümanların tebliğ çalışmalarını Yunan felsefesinden gelen tartışmalarla karşılayanlar tarafından desteklendi. Onlara uygun biçimde cevap verebilmek için, Müslümanların bu delil ve hususları öğrenmeleri, mantığını keşfetmeleri ve bunları rakiplerine karşı kullanmaları gerekiyordu. İlim, ilim bilmek için, bilim, kendini bilmek için, ilim, bilmek için, ilim kendini. Sen kendini bilmezsin bu nice okunaklı sen kendini bilmezsin bu nice okunaklı manası kişi hakkı bilmektir. bu manası kişi hakkı bilmekten kopudun bilmezsin ağır kuru emekitin sün doğunun kuru Hak bilmesen demek için. Bir hocam. hocam. Sen dersin hocam. ne demek ki, Sen elif dersin. Manası ne demektir? Yunus emreder hoca istersen var bin hacca Yunus emreder hoca istersen var bin hacca Hepisinden iyice Bir gönüle girmektir Hepisinden iyice Burası Akra Efem. Akra, Akra, Akra Efem. Tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yok. Akra, Akra. Akra FM frekanslarında İslam bilginleri ve icatları programında bugünkü konumuz az önce de bahsettiğimiz gibi felsefe. Değerli dinleyenler, Müslümanlar arasında Helenistik felsefenin yayılmasına katkıda bulunan üçüncü bir faktörde, felsefenin Müslümanların arzusuyla peşinde koştukları tıbbi ve tabii ilimlere ilgisiz olmamasıydı. İlim ve felsefe metinleri iç içeydi ve aynı sistematik çalışma içinde birbirlerini bölümler halinde takip eden çalışmaları ihtiva etmekteydi. Onları birbirinden ayırmak imkansız olmasa bile gerçekten çok zordu. Mutezile Yunan felsefi mirasını ilk arayan, üzerinde çalışan ve kullanan olmuştu. Elkindî, İhvanu's-Safâ, Farabi, İbn-i Sina İbn Rüşd, İbn Haldun gibi Müslüman aydınları da bu örneği takip ettiler. Elkindî, Yunan felsefesinin mantığı üzerine dayandırılan bir düşünce sistemi üzerinde çalışan ilk Müslümandı. Felsefi terimlerin ilk Arapça sözlüğünü yazan ve değişik kategorilerin tarifini belirleyen ilk kişiydi. Bir yandan İslam ve Arap düşüncesi arasındaki, diğer yandan Yunan fikirleriyle diğerleri arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlayan ilk kişi de oydu. Din ve felsefe, şeriat ve Yunan mantığı arasında metot farklılığı dışında bir gaye benzerliği olduğunu iddia etti. i̇hvan Safa ise Bağdat'ta kurulmuş bir birlikti. Sayıları bir hayli fazla ve yaygın olmakla beraber, organizasyonları birbirlerine bağlıydı. Gerçekleştirmek istedikleri iki gayelerinden biri, İslam'ın asıl gövdesi, ümmet içinde orijinal İslami bir edebi öneme sahip olabilmek; ikincisi de şeriata uygun bir rasyonalizm telkin ederek içten, ferdi ve akli bir ikna olmadan emirlere uymayı reddeden, uyanmış ve inat eden insan aklına yol göstermekti. İhvan, kendilerini Allah'ın merhametine yaklaştıracak bir felsefe yolunda çalışmak için bir araya geldiklerini iddia etmekteydi. Şeriatın yanlışlıklarla karıştığını ve yalnızca felsefe, doktrine ait gerçeği ve pratik aklı verebileceği için onu saflaştırmanın başka yolu olmadığını söylemekteydi. Müslüman felsefecilerden Farabi, beş dil biliyordu ve felsefe, tıp, matematik, kimya ve müzikî eğitimi görmüştü. Mükemmel bir Uğdi idi. Hayatının çoğunu, hemdanilerin emiri, Seyhüddevle'nin himayesinde Halep'te geçirdi. Farabi, maddelerle ilgilenen öğrenmenin iki da yani tabi kanunların ve ahlaki kanunların aynı kaynaktan, Allah'tan çıktığını müşahede etti. Her ikisinin de tek ve aynı hakikatin kısımları olması gerektiğini, bununla birlikte değerlendirme şekillerinin değişik olabileceğini iddia etti. Şeriat ve felsefenin üzerinde çalıştıkları malzemede olduğu kadar, gaye ve hedefte de bir oldukları sonucuna vardı. Çünkü her ikisi de ilgilerini aynı hakikat... Allah'ın yarattıkları ve düzeni üzerinde toparlar diyordu. İbn Sina ise asıl alanı olan tıp bilgisinin dışında felsefe alanında mevcut bütün bilginin özetini bir araya toplayan ilk sistematik sonuçları ortaya çıkardı. Felsefe ile ilgili olarak En Necat kitabını yazdı. risalet Ta'ir ve Haybin Yaksan adlı iki kısa hikayede telif etti. Bu kitaplarda orta seviyede bir okuyucunun anlayamayacağı şekilde sosyal ve dini gerçekleri sembolik bir dille ifade etti. Felsefi konudaki düşünceleri bazı noktalarda ayrılık gösterse de genel yapı itibariyle Farabi ile aynıydı. Her ikisi de mutlaka dönme metodu olarak tefekkürü-sufi ahlakını kabul ediyorlardı. Değerli dinleyenler, Programımızın bu bölümünde tanımaya çalışacağımız İslam bilgini, felsefe konusunda söz sahibi olan ve ismi kayıtlara geçerek günümüze kadar gelebilmiş, Endülüs'te yetişen meşhur filozof, astronomi, fıkıh, matematik ve tıp alimi İbn Rüşd olacak. i̇bn Rüşd Meşhur İslam bilginlerinden büyük mütefekkir, doktor, astronom ve matematikçidir. Ünlü filozof, Aristo'nun yorumlayıcısı olmakla meşhur olmuştur. Birçok batılı bilgin İbn-i Rüşd'ün düşüncelerinin tesiri altında kalmıştır. i̇bn Rüşd 1126 yılında Endülüs'ün Kurtuba şehrinde doğdu. Asıl adı Ebu Velid Muhammed bin Ahmed bin Muhammed bin Rüşd'tür. Batı dillerindeki kaynaklarda adı Averos olarak geçer. Maliki mezhebinden fakihler ve kadılar yetiştirmiş bir aileye mensuptu. Dedesi Ebu el-Velid Muhammed İbni Rüşt, Murabıtlar Hanedanı'nın Kurtuba'daki en yüksek dereceli kadısıydı. Ondan sonra da babası Ebu el-Kasım Ahmet, aynı makamda muvahhidlerin 1146'da başlayan hakimiyetlerine kadar görev yaptı. Dedesine nispetle İbn Rüşd diye meşhur oldu. Değerli dinleyenler, İbn Rüşd ilk öğrenimini Kurtuba'da yaptı. Zamanının ilim merkezi olan Kurtuba'da kelam, fıkıh, edebiyat, fizik ve tıp öğrendi. Şiirle ilgilendi. İşbiliye'de kadılık yaptı. Daha sonra kendisini tamamen düşünmeye ve tefekküre verdi. Farabi, İbni Sina ve Gazali'nin eserlerini tekrar tekrar okudu. Ne mahloz la Gözünden, dur parlasın yüzünden, gayrı çıksın gözünden, dayına Kötücülüğün yüz akı Akra Değerli dinleyenler, İslam bilginleri ve icatları programında İbn-i anlatıyoruz. i̇bn Rüşd, döneminin tanınmış filozofu i̇bn Tufey tarafından, aydın bir devlet adamı olan halifenin oğlu Ebu Yakup Yusuf'la tanıştırıldı. Ayrıca büyük İslam hekimlerinden sonradan arkadaşı olacak İbn-i Zühr ile tanıştı. Aynı yıl ünlü tıp ansiklopedisi El Külliyat'ı tamamladı. Halife babasının vefatının ardından El Mehdi unvanıyla hükümdar olan Ebu Yakup Yusuf, felsefeye olan merakı nedeniyle onu Aristo'nun eserlerini şerh etmekle görevlendirdi. Ayrıca onu önce işbiliyek adılığına, Ardından da Kurtuba başkadılığını atadı. On yıl sonra Marakeş'te saray hekimi olan İbn-i Rüşd, bu arada öğretim çalışmalarını da sürdürdü. Ebu Yakup Yusuf'un 1184 yılında ölümü üzerine yerine geçen oğlu Ebu Yusuf Mansur döneminde de uzunca bir süre i̇bn Rüşd konumunu koruyarak sarayla iyi ilişkiler içerisinde bulundu. Felsefecilerin eserlerini inceleyip, Aristo'nun tesirinde kalan i̇bn Rüşd, her şeyin akılla anlaşılabileceğini ileri sürdü. Din bilgilerini kendi akıl ve görüşüne göre izah etmeye kalkıştı. İleri sürdüğü fikirlerin, İslam dininin esaslarına ters düşmesi, Müslümanlar arasında hoşnutsuzluklara sebep oldu. Endülüsü 12. yüzyılın sonlarında saran fanatiklik dalgası ve sahip olduğu bağlantılar kendisini siyasi problemlerden uzak tutamamış, bu nedenle halifenin tutumu da bir zaman sonra tersine dönerek İbn-i Rüştü öğrencileriyle birlikte Kurtuba yakınlarında Lucena kasabasına sürgüne göndermiştir. Buna rağmen kısa süre sonra araları yeniden düzeldi ve hayatının son günlerini Tekrar getirildiği Marakeş'teki sarayda geçirerek 10 Aralık 1198 tarihinde orada vefat etti. Değerli dostlar, zamanının en büyük doktorlarından birisi olan i̇bn Rüşd, tıp sahasında 16 eser vermiştir. Bunlar arasında külliyatı ı fit en tanınmış olanıdır. Latinceye tercüme edilen kitap, yüzyıllarca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Bir tıp ansiklopedisi olan külliyatı ı Fit hastalıkları tek tek ele almaktadır. i̇bn Rüşd, bu eserinde hiçbir insanın hayatında ikinci bir defa çiçek hastalığına yakalanmayacağını söyler ve sebeplerini izah eder. Onun gözdeki retina tabakası ve çalışma tarzı hakkındaki açıklamaları da oldukça enteresandır. Denilebilir ki, tıp tarihinde gözdeki retina tabakasının fonksiyonunu ilk defa ilmi açıdan izah eden alim i̇bn Rüştür. Rüşd'dür. Üzerinde durduğu en önemli meselelerden birisi de, büyük kan dolaşımıdır. Külliyatında bu dolaşımın şemasını ana hatlarıyla göstermişti. Bu suretle o, harviye öncülük yapmış oluyordu. Onun dikkat çekici diğer bir özelliği de, hastörden önce mikrobik hayat üzerinde durmasıdır. i̇bn rüşt Rüşd, ayrıca i̇bn Sina'nın kanununa ve Galen'in eserlerine de şerhler yazar. Tedavi, zehirler ve ateşli hastalıklar hakkında eserleri bulunur. i̇bn rüştün tıpla ilgili eserleri, Güney Fransa'dan Kuzey İtalya'ya doğru yayılmaya başladı. Podua Üniversitesi'nde ders kitabı olarak okutuldu. Doktorlar hür düşünceyi onun eserleri sayesinde öğrendiler. i̇bn Rüşt'ün bilinen en önemli eserlerinin başında, Külliyat adlı tıp eserinin dışında, ünlü filozof Haristo'nun eserlerine yazmış olduğu şerhler yer almaktadır. Birçok defa basılan külliyat, ilk defa 1255 yılında Fodualı bir Yahudi olan Yakup Anatoli tarafından Bonacosa Coligut adıyla Latinceye çevrildi. Bunu diğer eserlerinin de Arapçadan İbraniciye tercümesi takip etti. Bunların dışında bilinen en önemli orijinal felsefi eseri Tehafütül Tehafüt yani Çelişkilerin Çelişkileri ismini taşır ve Gazali'nin Tehafütül Felsefe yani Felsefelerin Çelişkileri isimli kitabındaki kendiyle çelişme ve İslam'a mugayir olma iddialarına karşı Aristo felsefesini savunur. Faslül Makal ve Elkeşfân Minhâcil Edille isimli Risalesi de felsefe-din ilişkilerini konu alır. Mantık ve metafizik alanında verdiği eserlerin çoğu, dönemindeki sansürlü günler sonucunda kaybolmuştur. Değerli dinleyenler, İbni Rüşd en çok Aristo'nun eserlerinden yaptığı, bugün batıda pek çoğu unutulmuş tercüme ve şerhleriyle önlüdür. 1150'den önce Avrupa'da Aristo'nun eserlerinin birkaç tercümesinden başkası yoktu ve bunlar da din adamlarınca rağbet görüp, incelenmiyorlardı. Batıda Aristo'nun mirasının yeniden keşfedilmesi İbn Rüştün eserlerinin 12. yüzyıl başlarında Latinceye tercümesiyle başlamıştır. İbn Rüştün Aristo üzerinde çalışmaları 30 yıllık bir dönemi kapsar ve bu dönem içinde erişemediği politika dışında bütün eserlerine şerhler yazmıştır. Eserlerinin İbranice tercümeleri de İbrani felsefesi üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır. Beni duran kulun suçunu affet, suçunu affet. Sesler Onda Güzel Değerli Dostlar, i̇bn Rüşd'ün Aristo şerhleri umumiyetle büyük şehirler, orta şehirler, haşiyeler ve tahliller diye üç grupta tasnif olunur. i̇bn Rüşd bu çalışmalarını yaparken bütün eski tercümeler ve şerhlerden Aristo'ya dair tetkiklerin mühim bir kısmından istifade etmiştir. Arapçadan başka dil bilmediği için, Aristo'ya doğrudan doğruya müracaat etmiş değildir. Buna rağmen batıya, Aristo'yu tanıtan, ortaçağın birinci devrini kapayarak, Rönesansa zemin hazırlayan, Averoizm yani İbn Rüşçülük akımıydı denilebilir. Filozof şerhler ve haşiyelerden ibaret olan bu eserlerinden başka, doğrudan doğruya şahsi fikirlerini ihtiva eden eserler de yazmıştır. Asıl şerhleri gibi bunlar da kısmen latinceye tercüme edilmiştir. i̇bn Rüşd, dinle felsefeyi birleştirmeye, Aristo'nun düşünce sistemini İslam'la kaynaştırmaya çalışmıştır. Ona göre İslam'la felsefe arasında bir çatışma yoktur. Kişinin hem felsefe, hem din yoluyla hakikate erişebileceğini düşünmüştür. Felsefenin temel konusunun varlık olduğunu, felsefenin var olanı, genel bir bütünlük içinde insana verileni incelemeye, açıklamaya çalıştığını savunan i̇bn Rüşd, bütün varlık türlerinin en tepesinde bulunan yüce bir varlık olarak Allah'a, yalnızca var olandan, beş duyuyla algılanıp, akıl ilkeleriyle açıklanan varlıklardan yola çıkarak gidebileceğimizi belirtir. Öte yandan, ilimle imanı birleştirmeye çalışan bilgin, tıbbın bir dalı olan anatomiyi de, insanı Allah'ın varlığına götüren bir delil ve vasıta olarak görür. Felsefenin, varlık kavramı altında toplanan bütün nesneleri konu edinen disiplin olduğunu belirtir. Bu nedenle, ona göre düşünce sisteminde felsefe, teolojiden yani ilahiyattan önce gelir. Bununla birlikte felsefe ve teolojinin kendilerine özgü birer fonksiyon olduğunu da söyler. <Gülüyor> Felsefecilerin tenkitleriyle tanınan Gazali'nin onların İslam karşıtı olduklarını söyleyerek kendisinin de yanlış yorumlanmasına yol açan mistik karizması karşısında İbn Rüşd'ün akılcı ve bilimci açıklamaları Akdeniz'in doğu ucunda yankı bulamadı. Oysa bu düşünceler daha çok Yahudi çevirmenler aracılığıyla Akdeniz'in batısında, krenelerin ötesinde İbn Rüşçülük yani Averroizm adıyla kurumlaşarak akla ve bilme dayalı yeni bir dünyanın kurulmasına öncülük edenlere yoğun bir ışık tutuyordu. Nitekim daha 13. yüzyılda İbni Rüşd'ün 38 kitabından 15'i Arapçadan Latince'ye çevrilmiş bulunuyordu. Buna karşılık aynı düşünürün bir ölçüde Ebul Berekat El Bağdadi dışında bir izleyicisi olmadığı gibi İbni Teymiye dışında ciddi bir eleştireni de olmamıştır. Yahudi çevirileri İbni Rüşd etkisinin batıya taşınmasının ilk aşamasıydı. Yahudilerle Hristiyanlar arasındaki kültürel yakınlık ve Batı Avrupa'da İbranice'nin yaygın olarak bilinmesi nedeniyle, Raymond Martin, Roger Bacon gibi düşünürlerin durumlarında görüldüğü gibi, genellikle İbranice yoluyla Arapça felsefi eserlerin latinceye çevrilmesi 13. yüzyıl başlarında ileri bir düzeye ulaştı. i̇bn Rüşd'ün kaleme aldığı başlıca eserler şunlardır. 1- Külliyat fî 2- Tehafütül tehafüt 3- El-şerh el-saghir bil cüz'iyyat vel hayvan 4- El-şerh vel vasat lil tabiye ve tahlilat el-ahire 5- El-şerh el-sama vel âlem 6- Metafizik üstüne 7. El şerh el vasat lil ahlak. 8. Baz acza min maddat el acram. 9. Mantıkla delilleri ortaya konması ve açıklanması hususunda. 10. El şerh el kabir lil tabia 11. Şerh calinus. 12. El mantık. 13. muhtasar mecisti. 14. Mukaddemat. 15. Nihayetül müçtehit. Değerli dinleyenler, eski kültür ve düşünce çevrelerinden uzakta olmasına karşın, İslamiyet'in doğduğu yer olan Hicaz Yarımadası'nda ve daha sonra kurulan İslam devleti sınırları içinde Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından kısa bir zaman sonra, farklı kültür ve medeniyetlerle yüz yüze geldiler. Bu durumda Müslümanlar ilk önceleri, İslam'ın kendi kendine yeterliliğinden hareket ederek, bu kültür ve medeniyetlerle içli-dışlı olmak istemediler. Fakat kısa bir bocalamadan sonra ister istemez, o kültür ve medeniyetlerle temasa geçmek zorunda kaldılar. Müslümanların bu kültür ve medeniyetler içinde en fazla değer verdiği şeylerden biri de, antik çağ bilgeliği yani bilim ve felsefe olmuştur. Yalnız şurası göz ardı edilmemelidir ki, İslam felsefesi, Yunan felsefesiyle doğrudan değil de, Helenistik felsefe yoluyla etkileşim içine girmiştir. Bu sürecin gelişiminde 7. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar geçen zamanda yapılan tercüme faaliyetlerinde, Süryanilerin rolünün büyük olduğu görülür. Ancak Süryani çevirmenler sadece aktarmacılık görevi yapmışlar, ortaya orjinal bir şeyler koyamamışlardır. Seyri. Bir daha var günde Uh oh! gel var <Gülüyor> stale Kulağınız ve gönlünüz... Aferin efendi olsun. Affet. Değerli dostlar... İslam bilginleri ve icatları programımızda... İslam felsefesi konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dinleyenler... 10. yüzyılın başından itibaren... Doruk noktasına ulaşan çeviri faaliyetleri... Henüz bitmeden Elkindi ve Farabi gibi özgün Müslüman filozofların yetiştiği görülmüştür. Çeviri hareketinin başlangıcını İslam felsefesinin de başlangıcı olarak kabul edersek, 7. yüzyıldan 12. yüzyıl bitimine dek gelişen İslam düşüncesi, önceki kültür ve düşünce miraslarına kendi orjinal değer ve özelliklerini de katıp, daha sonraki düşünce sistemlerine etki etmiştir. Çeviri hareketini İslam düşünce hayatı için bir eksiklik olarak görmemek gerekir. Çünkü hiçbir kültür ve medeniyet etkileme ve etkilenme özelliğinden uzak değildir. İslam düşünce hayatı da bu kanuna tabi olarak kendinden önceki doğu ve batı düşüncelerinden gereği kadar yararlanarak onları yorumlamış, kendi özgün özelliklerinden de bazı katkılarda bulunup, kültür, düşünce, ve medeniyet tarihi içindeki yerini almıştır. Müslüman filozofların ortaya koydukları felsefi düşüncenin genel adı olan İslam felsefesinin bir felsefi düşünce olması yönünden diğer felsefelerden hiçbir farkı yoktur. İslam felsefesi tabiri genellikle İslam ülkelerindeki filozofların yaptıkları felsefenin adı olarak kullanılır. Bu filozofların Hristiyan, Ateist, Pozitivist, Materyalist gibi görüşleri kabul etmelerinin hiçbir önemi yoktur. İslam felsefesi, felsefi bakış açısı denilen rasyonel, tutarlı, objektif ve şumullü bir tarzda, İslam dininin temel iddialarının bir birlik ve bütünlük içinde, kendi içinde mantıkça tutarlı bir tarzda ele alınarak dile getirilmesidir. Müslüman felsefesi, İslam'da felsefe, İslam'ın felsefesi gibi değişik tabirler kullanılsa da, kastedilen anlam yine de aynıdır. Şu halde, İslam felsefesi, İslam medeniyetinin eseridir. Bu medeniyet içinde yer alan, Müslüman olan veya olmayan, ırk ve milletlerin katkılarıyla ortaya çıkmış, ortak bir felsefedir. Müslüman filozoflar, akli yetenekleri ölçüsünde, İslam'ın iki temel kaynağına, Kur'an ve sünnete dayanarak felsefe yapmışlardır. Müslüman filozofların, kendi dini inançlarıyla uyuşur buldukları farklı görüşlerden de faydalanmış olmaları, İslam felsefesinin özgünlüğüne bir zarar vermemesi gerekir. İslam felsefesi, genel olarak, vahiy penceresinden yapılır. Filozofların görüşlerini vahiy çerçevesi içerisinde görmeyenler olsa bile, asıl önemli olan filozofların kendilerinin o görüşe vahiy perspektifinden bakmalarıdır. İslam filozoflarının gerçek derler olup olmadıkları hep tartışılmıştır. Onların İslam'ı yorumlama çabalarının ürünü olarak bazı felsefi modeller teklif edip, bazı özel öğretiler geliştirdikleri nasıl bir gerçekse, bunların birçokları tarafından İslam'a aykırı gibi gösterildiği de bir gerçektir. Bütün bunlar filozofların kendilerini iyi bir mümin ve müslüman olarak düşünmemiş oldukları anlamına gelmez. İslam filozofları iyi bir mümin ve müslüman oldukları için, felsefenin İslam'ın en üst ve en doğru anlama biçimi olduğu görüşündedirler. İslam felsefesinin Batı Hristiyan ve Yahudi felsefesine etkisi sanıldığından daha büyük olmuştur. Bu etki 10. yüzyıldan başlayarak yakın çağ felsefesinin başlangıcına kadar sürmüştür. İslam felsefesi antik felsefe metinlerinin batıya aktarılmasının dışında ayrıca Müslüman filozofların özgün felsefelerini de batıya aktarmış ve batının köklü değişiklik geçirmesine neden olmuştur. 10. yüzyıldan itibaren yapılan tercümelerle, Batı'ya aktarılan İslam felsefesi, Batı'da felsefi bir geleneğin doğmasına sebep olmuştur. Müzik Doğudaki medeniyetin görkemliliğini, Batı ancak 12. yüzyıl başlarında Arapçadan Latince'ye yapılan çevirilerle görmüştür. Bu çeviriler, batının fikir ufkunu açarak genişlemesine neden olur. İslam filozoflarının çalışmaları sonucu, hem eski medeniyetlerin bilimsel ürünleri kaybolmaktan kurtulmuş, hem de Grek düşüncesi ile batı düşüncesi arasında bir süreklilik sağlanmıştır. Antik Yunan düşüncesinin yetersiz kaldığı veya hiç çözüm üretemediği problemlere, İslam bilginleri yeni çözümler getirdikleri gibi, Yeni sistem, kavram, teori, keşif ve icatlarla bilim ve düşüncenin zenginleşmesine katkıda bulunmuşlardır. Kurdukları bilim müesseseleriyle de batıyı kendi kendine çalışabilir duruma getirmişlerdir. Ernest Renan'dan nakledilen şu sözler, İslam felsefesinin etkisinin önemini gözler önüne serer. Orta çağdaki Yahudilerin bütün edebiyat kültürleri, Müslüman kültürünün bir yansımasıdır. İspanya'daki Müslüman hakimiyetinde bulunan yerlerde de aynı sonuçlar meydana gelmiştir. Daha 10. yüzyıldan itibaren Arapça, Müslümanların olduğu kadar Yahudi ve Hristiyanların da ortak ilim diliydi. Gerek Yahudi, gerekse Hristiyan batılı filozoflar isimlerini zikrederek veya zikretmeyerek, Müslüman filozoflardan oldukça yararlanmışlardır. 11. yüzyılın sonlarında, İslam felsefesine ilgi duymaya başlayan Avrupa'ya, İslam felsefesinin giriş, yol ve nedenleri şöyle sıralanabilir. İspanya'daki İslami yönetim, Sicilya'daki okullar, eski batılı bilim sistemlerinin yetersizlikleri, iç nüfusun fazlalığı ve iç baskılar gibi sebepler, batıyı ister istemez, İslam dünyasıyla ilişkiye zorlayan sebeplerdir. O sıralarda ilmi ve dini bir kaos içinde kıvranan Avrupa'da, Hristiyanlık kilisenin emrine girmiş, yapılmak istenilen veya engellenen her iş, din adına yapılır veya engellenir olmuştur. Bu sıralarda geniş bir bilgi ve kültür birikimi görülen İslam dünyası bilim ve felsefesinin, batıya geçiş yol ve aşamalarını şöyle sıralamak mümkündür. İtalya, İspanya ve Güney Fransa'daki ilim meraklısı olan kişilerin İslam medreselerine gelerek eğitim görmeleri. Bu faaliyet, 1130-1150 tarihleri arasında İspanya'da başlamıştır. Tolei Tula Başpiskoposu Raymond, İslami eserlerin Latince'ye çevirisini arzu etmiş ve bunun için bir tercüme bürosu kurmuştur. Bu okulun başına Dominik Gundisalvi'yi getirerek Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşt'ün eser ve fikirleri Batı âlemine taşınmıştır. Bundan başka Sicilya'da başka bir köprü görevini yapmıştır. İspanya ve Sicilya'daki birçok İngiliz ve Alman Burada Arapçayı öğrenerek, İslam kültür ve medeniyetinin diğer ülkelere taşınması hareketine katılmışlardır. İkinci ve daha önemli bir tercüme devri ise, 12. ve 13. yüzyıllarda başlar. İmparator II. Frederick, 1215 yılında Haçlı seferleri esnasında gördüğü İslam medeniyetine hayran olmuş ve bu medeniyetin batılılarca da bilinmesini arzulamıştır. Bu nedenle 1224 tarihinde Napoli'de bir üniversite kurdurarak İslam düşünürlerinin fikir ve eserlerinin kısa bir zamanda Polonya ve Padua üniversitelerinde yaygın hale gelmesini temin etmiştir. İspanya'daki tercümeler sayesinde İbn Rüşdülük Fransa'da bile etkisini göstermiştir. 13. yüzyılda İbn Rüşt'ün fikirleri Oxford'da yayılmış ve kilise mensuplarını rahatsız etmiştir. Çünkü bu fikirler, batı kiliselerinin otoritelerini sarsmıştır. Batıda korulup, İslam bilim ve kültürünün yayılmasına neden oluşturan bu üniversiteler, gerçekte, İslam dünyasındaki medreseler ve onların metotlarının örnek alındığı okullar olmuşlardır. İslam bilim ve felsefesi, Avrupa'nın değişik yerlerindeki bu yerler Bolong, Montpellier, Paris, Oxford ve Calgon şehirleriydi. Bu yerlerde kurulan ve İslam medreselerinin kuruluş ve metot olarak benzeri olan üniversitelerde İslam bilim ve felsefesi okutulmuş, İngiltere ve Almanya'ya kadar yayılmıştır. Ayrıca birçok hükümdar saraylarına bizzat Müslüman bilginleri davet etmiş, Onlardan ilim ve felsefe öğrenmiştir. Yine birçok Batılı Yahudi ve Hristiyan ilim meraklıları Müslüman filozof ve bilim adamlarının düşünceleri üzerinde araştırmalar yapmış, onların eserlerine şerhler yazmışlardır. Bu durum İslam felsefesinin Batı'da yayılıp ayrıntılı olarak tanınmasına neden olmuştur. Yine ilim meraklısı olan bazı Hristiyan aileler İslam kültür ve bilimi elde etmek amacıyla Müslüman ailelerle evlenerek akrabalık kurma yolunu tercih etmişlerdir. Kaldı ki Avrupa ülkeleri, İslam dünyasının sahip olduğu bilim ve kültürü, Haçlı seferlerinden çok daha önce tanımıştır. Bu tanıma, 9. yüzyıl başlarından itibaren Endülüs yoluyla olmuştur. Bir başka ifadeyle, ikinci Frederick istisna tutulursa, Haçlı seferlerinden yaklaşık 2 asır önce, İslam bilim ve kültürü İspanya'daki Endülüs'te gerçekleşmiştir. Evet değerli dinleyenler, böylece İslam bilginleri ve icatları programımızda bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni bir konu ve yeni bir bilginle birlikte buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.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 Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz ishanbilginleri.at